Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellerken, pireler berberken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken ülkenin birinde bir köy varmış. Halkı mutluluk içinde yaşarmış. Günlerden bir gün köyün bütün evlerine fareler dolmuş. Binlerce fare köyün sokaklarında evlerde dolaşıyorlarmış. Yatak odasına gitseler Mutfağa girseler farelerden geçilmiyormuş. Ne bulursa yiyormuş fareler. Halk ne yapacağını şaşırıp kalmış. Köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler. Muhtarın da elinden bir şey gelmiyormuş. Böylece köyün adına Fareli Köy denmiş. Fareli köyün çocukları da bu pis yaratıklardan bıkmışlar. Bir gün Fareli Köy'e bir çalgıcı gelmiş. Muhtara, eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim demiş. Bütün köy halkı bu habere sevinmişler. Aralarında hemen çalgıcının istediği bir kese altını toparlamışlar ve muhtara teslim etmişler. Halkın tek istediği bu farelerden kurtulmakmış. çalgıcın isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını çalmaya. Havaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak çalgıcının yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede çalgıcının etrafı binlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün farelerin çalgıcının etrafında toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başlamış. Köye gelirken gördüğü dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını öflüyor fareler peşinden geliyormuş. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürüyormuş. Derede o kadar çok su varmış ki ama Çalgıcı karşı kıyıya geçmiş. Fareler peşinden gelmek isteyince dereye düşen fare suda boğulup ölmüş. Bütün fareler ölünceye kadar Çalgıcı kavalını öttürmeye devam etmiş. Çalgıcı bütün farelerin öldüğünü görünce... Ödülü olan bir kese altını almak için hemen köye dönmüş. Fareleri yok eden başarısından sevinç duyduğu için emin adımlarla yürüyormuş. Sonunda köye varınca bir kese altınıma alırım. Bu altınlarla şehre gider işimi kurarım. Ben de zengin insanlar arasına katılır ve rahat yaşamaya başlarım diye düşünmüş. Bu düşüncelerle muhtarın yanına varan çalgıcı muhtardan ödülünü istemiş muhtar oyun bozanlık yapmış nasıl olsa farelerden kurtulduk bir kez altınını vermesem olur diye düşünmüş çalgıcıya çeşitli nedenler göstererek altınlarını vermemiş çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayayım da görün demiş başlamış kavalını çalmaya kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuş çalgıcı hem kavalını üflüyor hem de yürüyormuş Köyün bütün çocukları da Kavalcı'nın peşinden gitmiş. Köyde hiç çocuk kalmamış. Analar babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Köylüler muhtara gidip ne yapacağız, ne edeceğiz? Sen çalgıcının hakkı olan bir kese altını vermeliydin. Bak şimdi çocuklarımızı aldı götürdü demişler. Kavalcı kızgın kızgın peşinde çocuklarla birlikte ormana varmış. Ormanda bir ağacın altında dinlenirken aklına tekrar muhtara gitmek altınlarını bir daha istemek gelmiş. O sırada telaşla yerinden kalkınca kavalını almayı unutmuş. Sihirli kavalı bulan bir çocuk arkadaşlarının yanına gelmesi için başlamış çalmaya. Kavalın sesini duyan çocuklar hemen ormanda toplanmışlar. Hemen köye annelerinin babalarının yanına dönmeyi düşünmüşler. Kavalı bulan çocuk Köyün yolunu biliyormuş. Kavalı çalan çocuk önde, diğerleri arkasında köye geri dönmüşler. Anneleri babaları çok sevinmişler. Şenlikler düzenlemişler. Kırk gün kırk gece bayram etmişler. Tabii bu sırada da köylüler muhtarı azarlamış. Çalgıcının hakkını vermesini söylemişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılmış. Onlar ağırmış muradına. Biz gidelim diğer masalları okumaya.